Açık Mimarlık'tan herkese merhabalar. Emre Gündoğdu ben. Ee, bu sene Herkes için mimarlığın 10. yıl vesilesiyle her ayın 3. Perşembe günü Açık Mimarlık Herkes İçin Mimarlık devralıyor. Ee, bu ay ki Konumuz ise e, derneğin sahada geliştirdiği bir e, uygulamadan e, kaynaklanan bir konu olsun dedik. E, biraz garip bir gülüş rübresi oldu. E, korona zamanı, saha işleri çok azalmış diyebileceğimiz herkes için mimarının yine de kesilmemişti ama artık koronanın etkisini kaybettiğimiz bu günlerde tekrar sağ operasyonları artmış durumda. Ee, bunlardan ilki, 2022 yılında ilki Çamlıca Şehit Onur Ensar Ayanoğlu İlkokulunda e, Milli Eğitimin Harezmi modeli kapsamında e, gerçekleşen bir oyun alanı projesi aslında benzer bir proje 2019 yılında da gerçekleştirmişti herkes için mimarlık e, bu proje gerçekleşirken 10. yıl programları vesilesiyle aslında biraz da sağdan bir ses duyalım e, istedik bir de aslında sadece sağdan ses duymanın ötesinde bu e, modeli Harezmi modeli ve burada e, uygulanan işi aslında Harezmi'den de öte derneğin de birlikte yapmak motivasyonlarıyla da e, birleştirdiği bir e, konu bu. E, onun ne olduğunu birazdan e, konuğumuzla açacağız aslında. E, onları biraz duymak istedik. Bu bahsettiğim konu da aslında çocuklarla birlikte tasarlamak ve uygulamak üstüne gelişen bir durum. E, bunu sevgili dernek üyemiz Sarper Takgeci ile konuşacağız bugün. E, bu uzun girişten sonra Sarper bir mikro Telefonu sana vereyim nasıl evet, ne dedik istersin diye. <gülüyor> yani daha tabi konuya da tam da girmiş, konuya da tam da girmiş sayılmayız ama e, bu 2019'daki uygulamadan sonra 3 sene aradan sonra tekrar bir uygulama bu bu biçimde bu uygulama yapmış olmak e, hem böyle bir üzerimizdeki pası da attırdı gibi diyebiliriz. Ondan sonra hem de e, tabii ki. Bir, derneğin birçok uygulamasında karşılaştığı zorluklarla mukayese etmeden kendine ait başka zorlukları, baş, zorluk da demeyelim ona da işte üstesinden gelinmesi gereken bir takım aslında e, durumları beraberinde getiren ilginç bir durum. E, onları zaten belki bu kayıt esnasında daha detaylı konuşuruz ama ya ben baştan şey söyleyeyim, hani ilk bu, bu büyük ihtimalle bu kaydın e, izleyi de o olur. Çocuklarla tasarım yapma ve onu daha sonrasında çocukların kullanacağı bir e, nesneye döndürmek e, epey kendine has zorlukları barındıran e, ama bir yandan da dernek için bence ve yani derneğin yaptığı uygulamalar için çok da öğretici bir süreç çünkü her seferinde hem e, için mimar tarafına yani böyle bir takım detayları düşünmeniz gerekiyor. Hem de aslında o çocuklarla kurduğunuz bütün o iletişimi bir e, fiziksel bir nesneye döndürme, transfer etme süreci var. O da e, ilginç bir süreç. Bence keyifli de bir süreç diyeyim. E, Şimdi böyle bir ara vereyim vermiş olayım burada. Evet e, biraz böyle dolaylı girdiğimiz konuya şöyle bir şeyle devam etmek istiyorum ben de. Aslında bu birlikte yapma e, konusu, birlikte tasarlama ve birlikte uygulama konusu Derneğin söylemlerinden hem pratiklerinde e, uygulamaya çalıştığı bir durum. Bunu farklı farklı deneyimliyor. E, bu birlikteliği sağlayacağı grupların işte bu bir köyde bir e, kadınlar olabilir, köyden bir grup olabilir, gençler olabilir. Şu anda çalışılan yerdeki gibi okul öğrencileri olabilir. Her seferinde kimle yapılıyorsa aslında ona göre e, böyle e, pozisyon alınan, ona göre düşünülen tasarım ve uygulama süreçleri var. Derneğin geçmişteki projelerinde de şey olmuyor değildi. Yani hep, hep oluyordu aslında. Hani bir okulda bir şey yapılacaksa işte bir yandan katılımcılar var. Bunlar genelde mimarlık öğrencileri, üniversite öğrencileri. Tamam onlar geliyor ama bir de kullanıcılarla beraber düşündüklerini öğrenmek için çizimler olabilir. maketler üstünden böyle atölyeler olabilir. Ama bunlar birkaç saatlik belki bazen birkaç günlük olan atölyeler olurken bu aslında... Ee, 2019 yılında dediğimiz örnek 3. selim İlkokulunda yapılan e, oyun alanıydı. O da Üsküdar'daydı. Şimdi de Üsküdar'dayız. E, bu e, örneklerde e, öğrencilerin tasarım sürecine daha çok dahil olması. Bu da nasıl? Onların aslında harezm eğitim modeli dediğimiz şey haftada iki saat bir araya geliyor farklı şubelerden öğrenciler bir sorun üzerine proje geliştirmeye çalışıyorlar. Çok temelde bu. Yani bunların tasarım, bu iki okulda da oyun alanı geliştirmek üstüne bir fikir geldiği noktada dernek bunun tasarım sürecine dahil olup sonrasında uygulamaya geçtiği işler yapıyor. Bu da bir, onun bir örneği. Ve buradaki farklılık deminden, deminkinden farklı olan bahsettiğim, bir gün, birkaç günlük bir sürecin ötesinde, tabii ki onların da geri dönüşleri var tekrardan soruluyor ama uzun süreli çocuklarla tasarlamak ve bunu uygulamaya dökmenin arasında işte o belki tasarım tercümesi mesafesini kısaltmakla ilgili bir durum var. Bu böyle biraz birlikte yapmak e, anlamında derneğin... E, çözmeye çalıştığı, ilerletmeye çalıştığı durumlar ama biraz böyle sanki lisans öncesi tasarım eğitimine dair pedagojik kaygılar da barındırıyor içinde diyeyim. Ben belki en uzun konuşmamı yapmış olayım burada. <gülüyor> hani Bunun hem dernek açısından aslında biraz da tasarım eğitimi açısından pedagojik yönlerden ki Sarper de bu konuda aslında doktora düzeyinde çalışmalar yapıyor devam ediyor. Bilmiyorum onun söyleyeceklerini daha çok merak ediyoruz. Yani şöyle ben şimdi çok şey tarafından açıkçası girmek istemiyorum akademi tarafından. Çünkü bu konu hem böyle bir anlamda eğlenceli de bir konu. Çünkü yani şunu söyleyebilirim. Hem üçüncü seninde hem burada şu anda içinde bulunduğumuz işte Çamlıcı'daki okulda e, aslında benzer süreçler olsa da ikisinin de ayrı e, durumları vardı. Belki ondan bahsetmek lazım. Bir, kısaca böyle bir Harezmi'den bahsetmek lazım. Harezmi'nin e, bu ilk öğretim, orta öğretimdeki pozisyonundan bahsetmek lazım. Aslında Harezmi böyle yurt yerinde bir pilot program. E, öğrencileri belli, yani bir tasarım düşüncesiyle Karşılaştırmak üzere kurulmuş. Ondan sonra biraz da bu yurt dışındaki sistem eğitimiyle de paralellikler gösteren. Ondan sonra bir gerçek hayat problemini o problemin uzmanıyla aslında birlikte çözmek, birlikte yapmak üzere böyle bir haftalık böyle bir denemelerden oluşuyor. Ya yani müfredata yerleşmiş artık bir program gibi düşünebiliriz onu. Haftada iki saatlik böyle bir dersleri var harizmi modeli çerçevesinde. Ve sen yanılıyorsan beni düzelt. Ee, ve bizim işte dahil olduğumuz iki projede aslında okulun böyle bir oyun alanı problemi var ve oyun alanı problemini işte bir birlikte bir uzmanla beraber yapmak meselesi, öğrencilerin dışarı açılması meselesi var burada çok kritik. Olan aynı zamanda onunla beraber tabii ki öğretmenlerin de dışarı açılması, dış dünyaya açılması ve okulla ya okulun duvarları içerisinde aslında bunun ee, o dış dünya ile aradaki kopukluğun. Ortadan kalkması gibi böyle bir derdi var. Yani bu ilk öğretim, orta öğretim düzeyinde e, süren bir program. Şimdi biz bunu e, tabii ki işte oyun alanını ve onun e, gerçek tasarımının birlikte yapılması ve sonrasında gerçekleşmesi meselesinde dahil oluyoruz. Fakat şunu baştan söyleyeyim yani. E, bütün bu yani biz şu anda ilkokulda çalıştığımız için, bir ilkokul öğrenci grubuyla çalıştığımız için aslında buna dair bir akademik formasyon almamış bir grup insanla çalışıyoruz. Ve böyle olduğu zaman e, düşüncenin çok sınırı yok. E, uygu, yani onun yapılan mesela biz işte maket çalışmaları yapıyoruz onlardan bahsediyoruz ama onların hiçbir sınırı yok. Yani hiçbir şekilde böyle bir e, tasarımın regüle olmadan e, veya işte bir gerçekliği düşünülmeden en baştan saf, saf bir hayal gücüyle e, saf bir e, nasıl diyeyim yani o varoluşu kurgulamakla başlayan bir süreç aslında bu. Onun zaten en baştan böyle başladığı noktada siz şöyle bir pozisyon almak zorunda kalıyorsunuz. Acaba bu top bulduğun ayağını biz yere bastırmalı mıyız? Yoksa birazcık daha hani böyle devam mı etmeliyiz? Ya yani bir noktada o ayağa bastırma, yere bastırmak gerekiyor çünkü bu bir gerçek nesneye dönüşecek. Fakat öncesinde acaba yani bunu başlattığımız süreçte de nasıl kurmalıyız gibi düşündük. Şimdi bizim tabii ki elimizde kendi öğrenciliğimizden sonra da işte diğer pozisyonlarda kullandığımız bir takım araçlar var ve Bu araçları hani bunun içerisinde nasıl dahil edebiliriz gibi düşünüyoruz. Ve tabii onların hepsi çok soyut araçlar bir yandan. İşte mesela işte soyut maket çalışmaları çizim çalışmaları yaptırıyorsunuz. Ondan sonra işte bir takım durumların, bir takım mekanların tepsilini üretiyorsunuz. Fakat siz acaba aynı dili konuşuyor musunuz bunu yapan çocukla? Orada öyle bir, bir kere baştan hani çok e, net bir e, kaygıyla baş, başladığımızı söyleyebiliriz bence. Ve o aynı dili konuşmaya çaba e, sar, sarf etmeniz gerekiyor. Yani onu yapmanız gerekiyor. Çünkü öbür türlü siz orada olan bir şeyi e, tamam işte bunlar bunlar bunlar var tamam burada çok güzel eğlendik ettik yaptık sonrasında işte bizde böyle bir şey düşündük gibi gelmemek lazım işte gerçekten orada arada bir bağlantıyı kurmak lazım o bağlantı her zaman tabii ki çok kuvvetli kurulmaya olabilir ya da işte bazen çok kuvvetli kurulduğu için uygulamada bazı beraberinde getirdiği durumlar olabilir ama bu sürecin en başında aslında böyle bir yaklaşım sanırım ortaya koymak yani onu koyarak başlamış gibi olduk yani burada bir Sah bir hayal gücü var, bir gerçek hayat problemini bu sah bir hayal gücüyle nasıl biz bir şekilde bağlayabiliriz bir böyle bir derdi oldu. Bence orada bizim pozisyonumuzu belirleyen şey de o oldu. O yüzden böyle hem ilk deneyimde hem ikinci deneyimde biz mümkün olduğunca öğrencilerle birlikte aslında beraber çalışarak bütün bu süreçte Onlarla işte bir takım maketlerle onlarla çizimlerle şey yaparak ama aslında oradaki mesele daha çok onlarla diyalog kurmak üzere. Yani onları böyle bir diyalog aracı olarak e, kurarak ilerlemeye gayret ettik diye. Ben şimdi böyle beni yeni bir görevim çok böyle nefessiz konuştum. <gülüyor> ee, evet yani biraz da başladın aslında ee, hani nasıl başlamak gerektiğine dair şeyler söyledin ve biraz da nasıl olduğunu anlatmaya başladın. Hani o kurulan diyalog sürecindeki aslında çocukların yaklaşımı onların... E, tasarım fikirleri, onları ifade etmeleri, e, sonra o ifade ettikleri fikirlerin evet ben demin şey dedim o e, o çocuktan belki aldığımız veriyi bir şekilde uygulama noktasına giderken daha hani yapılabilir tırnak içinde belki e, duruma biz çeviriyoruz, çiziyoruz, modelliyoruz, hesaplıyoruz falan. E, ama yani onu yaptığımız noktada da çocukların ona dair fikirleri, görüşleri, hani bir şeyler ürettiler, çizdiler, maket yaptılar, prototipler belki yaptılar. Bir öncekinde yapmışlardı, bu sefer yoktu aslında. Her neyse. Ve sonunda biz bir böyle daha gerçek hayatta benzeyecek bir şeyi aslında onlara gösterdik. Şimdi üç haftadır da uygulamasındayız. Hani on, ne nasıl gelişti, Hem yaparken nasıl gelişti, sonra son ürünü gördüklerinde nasıl bir reaksiyon verdiler, yorumları nasıldı gibi. Ama hani nasıl yani çocuklarla beraber tasarlamak nasıl, onların tasarım dünyası nasıl diye böyle genişle alabilirsin soruyu. Şöyle söyleyeyim yani yine böyle şey olacak ama yani bir kere hakikaten çok kendine ait dertleri olan bir mesele şu anda bir okula çalışıyoruz bu okulun kendine ait bir takım kuralları da var işte belli bir takım güvenlik kriterleri var oyun alanlarına dair onları takip etmeye çalışıyorsunuz fakat o çocuklar için onlar hiçbir şey ifade etmiyor aslında onlar böyle daha özgür işte şeyler yapmak istiyor ee, yani böyle bir bir yandan bir şeyi de söyleyelim yani aslında siz bir denge e, unsuru oluyorsunuz ee, onunla beraber tabii ki elimizdeki bir bir kaynak durumu var ee, yani burada işte bir, bir işte bu işin belli bir bütçesi belli bir kaynağı hem insan kaynağı hem malzeme kaynağı hem işte ekipmanı vesaire işte onun sağladığı imkanlar var bunların çerçevesini aslında bir şekilde işte en başta söyledim o ayağa basma, ayağı yere basma noktasına getiriyorsunuz. O e, bence yani bu benim şahsi fikrim bence çok büyük bir hayal kırıklığı anı yaratıyor ilk başta e, <gülüyor> çocuklar tarafından. Yani onu söyleyin de onu gördük de yani o ya seviniyorlar, mutlu olarak böyle bir şeyin gerçek yani olacak olmasına dair ama bence yani o ilk an büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaştığını söylemem lazım çünkü onların kafasında bambaşka şeyler var ve onlar aslında onun e, o kafasındaki şeyleri çok yapılabilir olabilir şeyler olarak da düşünüyorlar e, belki bu, yapılabilir biz yapabiliriz evet, yani, evet bir yandan da o da var yani yapılabilir ama işte kaynak insan kaynağı meselesi de orada var zaten aslında bu süreçte en azından buradaki uygulamada öyle anlarımız oldu onları birazdan detaylı anlatırım ama e, nasıl bir an oldu mesela biz işte projeyi gösterdik Ondan sonra anlattık işte biz burada çok fazla sınıfız ondan sonra işte burada onlarla nasıl oynayacağız mesela yani bu sizin aslında düşündüğünüz ama hani ne kadar büyük bir dert olduğunu belki de en başta düşünmediğiniz onlardan duyarak onlarla onu konuşarak hem o oyun nasıl kullanılabileceğine dair birlikte e, düşünerek böyle bir e, tavır geliştirmeniz gereken bir durum oluyor. Biz mesela o yüzden böyle bir reaksiyon gösterdik tek parça bir bilim yerine okulun aslında başka yerlerine serpilen. Belli ölçekte ondan sonra bir takım şeyler yani belli böyle öbeklenmeleri yaratan e, oyun elemanları tasarlamış olduk. Ondan sonra mesela işte belli istedikleri e, şeyleri e, mesela tırmanmak gibi ya da işte bir şeyin üstüne çıkmak gibi bir takım eylem onlar böyle istiyorlar işte böyle yapalım şöyle yapalım diye sonra bunu ama bir anlamda işte okulun idari personeliyle işte eğitim personeliyle konuşuyorsunuz böyle çok tehlikeli böyle bir şey olmasın aman e, bunu daha evvel yaptık söktük işte verilerden şikayet geliyor gibi durumlar var e, okulun kendi fiziksel durumu işte zemini ondan sonra işte içinde aslında oyun oynanan alan dışında ya yani sabit bir şey koyamayacağınız çok fazla yeri gibi böyle çok ciddi mekansal böyle kısıtlar var falan. O yüzden aslında bütün bunları düşündüğünüz zaman o işte ilk başta sizin o tercüme ettikten sonra öğrenciye, çocuğa gösterdiğiniz şey bence o yüzden bir hayal kırıklığı oluyor hmm. onun için. Onu çünkü siz gerçek dünyanın bütün o sıkıcı meseleleriyle bir anda yüz yüze getiriyorsunuz. Bak işte biz bunu böyle yapabiliriz, bunu yapamayız. İşte burada e, okulda böyle bir durum var, bu bu gerçekleşemez gibi sürekli olarak aslında böyle bir onun şeyini evet. yani hayal ettiği o e, mekanı evcilleştirmek üzere hmm. yani e, bir e, pozisyon almak durumunda kalıyorsunuz. Şöyle tepkiler de aldık belki biraz oraya girerek şey yaptım ama hani e, okulda müdürden özellikle bazı park bahçelerde oluyor e, bazı oyun birimleri işte serbest durumlar ya da Finlandiya modeli denen şeyde o tarz şeyler çok var. Ama bizim okullara gelince işte o olmasın bu olmasın diye çok engelle karşılaşıyoruz. Tabii ki güvenlik şeylerine dikkat ediyoruz biz de almaya çalışıyoruz ama dediğim gibi bazı çözülemeyen durumlar olabiliyor. Evet ya yani mesela bu süreçte şey bir de söyleyeyim mesela özellikle Uluslararası işte bu bir takım oyun alanlarına dair işte e, kuralların e, olduğu rehberlere, şeylere bakıyorsunuz. Yani işte belli bir takım boyutlara dikkat etmek e, durumundasınız. Fakat yani en baştaki söylediğim şey ya o oyun alanını, o oyun birimini nasıl kullanacağına dair sizin hayal gücünüz çok kısıtlı. Hmm. Ben, yani evet yani yetişkinleriniz. Siz çok çizgisel düşünüyorsunuz. Bir yerden başlar, bir yerden bitirir. Gözüyle bakıyorsunuz yani işte A noktasından girdi tırmandı çıktı kaydı indi bitirdi gözüyle bakıyorsunuz o halbuki üzerinde duruyor başka bir şey yapıyor ondan sonra onun üzerinde sizin çok da düşünemeyeceğiniz bir şekilde onun bir yerine çıkıyor tünüyor falan ya yani böyle bir süre aslında yani o fizik, hayal gücüyle kendi motor becerisini motor kapasitesini arttırdığı bir, bir, bir meseleye dönüştürüyor oyun birimini. Bu tabii ki berabendir bizim yetişkinler olarak antrenman yani, içerisinde Endişe duyduğumuz bir takım e, görüntüleri ortaya koymuyor değil. E, fakat yani e, bu sanırım bence aslında bizim birazcık da böyle miyim, işte şeyde referanslıyorsak yani işte, örnek verdik Aldo Van işte işte oyun e, bilimlerini, onlarsın, onların aslında nasıl üç boyutlu oluyor. Biz kendi çocukluğumuzda mesela metal barların üzerine tünerdik, işte, düşerdik. Ondan sonra biraz tabii şey var böyle gitgide daha güvenlik kaydısının güdüldüğü onu çok daha rahat hissettiğimiz bir durum söz konusu burada. Şimdi tekrar o şeye gelmiş oluyoruz aslında bütün bu meselede siz oradaki en başta aldığınız düşünceyi biraz böyle ecilleştirmek durumunda kalarak ilerliyorsunuz. Ee, bu, bu bir yandan da tabii ki çok da doğal bir şey yani belli çok e, net tehlikeleri de tamamen ortadan kaldırmanız gerekiyor evet. öyle burada ben bir şey kritik bir cümle yani bütün bu süreçte işte o en baştaki düşünceyi tasarım düşüncesini bir şekilde üç boyutlu nesneye nasıl dönüştüreceğini e, o aradaki bağlantıyı kurarken bir yandan da bu gerçek dünya koşullarıyla ecilleştirmek gibi bir süreci de işin içerisine giriyor yani şey ben mesela işte bu süreçte böyle bir okul olduğu zaman gelip gördüm bu yaptığımızı tam böyle yapım sürecinin içerisinde mesela işte lastikler var bir yerde onlar daha sonra oyun birimlerinin bir parçası olacaklar ama onlardan monte edilmediği için serbestler onlar bir anda aslında kendi başına Deneydi. birer oyun nesnesi haline gelmişler ya şu an mesela okulun belli yerlerinde kendi başlarına üst üste bir şeylerin içerisine sıkışmış olarak e, gözüküyor. Bir yandan da işte o yüzden şey de düşünüyorum böyle e, akışında akışına bırakacağımız e, durumları da tasarlamak beraber sanırım gerekiyor. İşte onlar için de bu yerinde birlikte yapmak meselesi işte prototipler üretmek meselesi çok kritik olduğunu işte tekrar tekrar kendimize hatırlatmış oluyoruz aslında. E, yani ben tekrar mesela Kaydırağa biz mesela ne için düşünürüz? İşte bir, bir, birinin üzerinden kaydığı bir senaryo olarak düşünürüz. Tam tersi ya o bir tınmarma duvarına dönüşüyor, üzerinden bir şeyin düşürüldüğü bir yere dönüşüyor. İşte üstten aşağıya bir şeyin atıldığı bir meseleye dönüşüyor falan. ya. Yani onun böyle kendisine ait yani düşünülmemiş ama çocuğun eylemleriyle beraber dönüştüğü bir sürü durum bir sürü an oluyor. Onları görmek çok kritik, onları sürekli olarak tecrübe etmek, gelip birlikte ee, bakıyor olmak çok kritik oluyor. Belki bu süreçlerin hepsinde aslında 3. senimde mesela birazcık daha farklıydı, burada birazcık daha böyle farklı bir süreç şey yaptık. Bu prototip aşaması, orada sana biraz hani şey yapacağım tekrar sözü. Prototip aşaması da çok kritik bir aşama. Yani o birlikte yapmak, yapmadan önceki anı böyle çok o anları da tasarlıyor olmak birlikte. İşte onu 3 boyutlu bir birebir nesne olarak e, tekrar öğrencinin hayal gücünü e, o gerçek nesneye yakın bir şeyde gösterdiği bir anı da düşünüyor olmak çok kritik olduğunu e, söyleyebilirim. Evet. Sen ne dersin? ya Özellikle belki bu ölçekler meselesinde başlangıçta sen de dedin evet biz böyle Çizim, maket aslında çocuklar da kendileri yapıyorlar ama hani bizim yaptığımız gibi çizmiyorlar, maket yapmıyorlar belki ama bizim yaptığımız gibi olunca işte daha mimarlık tasarlama araçları oluyor onlar. Yani ee, onlarla da onların dilini doğru o araçları çekmeye çalışıyoruz, müzakere ediyoruz demişsin zaten. Prototipe geçildiğinde de biraz daha hakikaten bu işin neye benzeyebileceği ilk başta boyutlar olarak, ölçek olarak biraz da hangi malzeme nasıl bağlanır? Prototipte tabii hani aşağı bir şey yapacaksınız. İsterseniz aşaktan da yapabilirsiniz ama yani kartondan yapıyorsunuz bir şey yapıyorsunuz. Tam böyle aynı şeyler olmasa bile yine de biraz böyle çalışma mantıklarını anlamaları açısından iyi oluyor. Burada onu yapamamıştık 3. Selin'de iki hafta onunla da uğraşmıştık. Prototipe geçince çocukların şeyleri de zorlanmıştı biraz böyle kesmeler yapmalar monte etmeler aslında. Ama yani dediğim gibi bir o şeyi görmek var. Ölçek açısından, çalışma mantığı açısından bir de onu alalım nereye yerleştirelim. Yine kağıt üstünde belki başka bahçeyi birlikte gezerek hani şurada ne olabilir diyorsun ama artık o nesneye benzeyen bir şey gelip oraya koymak ve orada bir denemek o da başka bir şey katıyor, durum katıyor. Ee, bu bir yandan da şey geldi aklıma sen konuşurken biz meraklı Kedi okulunda Ankara'da başka bir okul mümkün derneğinin okulu orası da 3 sene boyunca bahçelerinde çalışmıştık orada aslında sanki biraz yapılan bütün işler birebir gerçek prototip gibilerdi çünkü bir sene çalışıyoruz sonra ya bu işledi bu işlemedi şunu ekledik fikirler çıkıyor deneyimler çıkıyor lastiklerin bahçede her yerde olması dediğin gibi belki sonra ertesi sene tamam bunu yapabilir miyiz yani o zaman belki şu anda yapılan şeyleri de, de başka bütün işlerde de gene dernek olarak belki onu arada diyoruz Bunlar çok böyle bitmiş işler, nesneler olmak zorunda değiller. Beraber yapıldığı noktada kullanıcısı sonra bunu tekrar dönüştürebilir. Başka şeyler üretebilir. Belki ileriki hayatında bizi tekrar çağırmak isterse beraber de dönüştürebiliriz diye. Onun dönüşümleri deneyim yolunu açık tutmak önemli. Son böyle herhalde artık 3 dakikamıza gelirken biraz böyle bahsettin. En başta akademik olarak da çok yaklaşmak istemiyorum dedin ama e, hani ağırlıklı olarak bunun uygulamadaki yansımalarını konuşuyor olduk ee, tekrardan belki soruyu oraya çekerek akademik ya da değil Hani gerçekten bu çocukla tasarlama e, meselesi çocuk olabilir yetişkin olabilir daha önce ortaokul lise öğrencileriyle de böyle şeyler yapmıştık hmm. aslında hani biraz böyle yine de tasarım eğitimine dair biraz bir şeyler demek ister misin? onun nasıl <gülüyor> olabileceğine gelişebileceğine dair son sözlerini almak yani isterim. Yani şöyle e, aslında bu tasarım eğitiminin işte bahsettiğimiz yani e, ya da bizim belki kendi hayatımızda gördüğümüz biz de ürettiğimiz işte bir takım yaklaşımlarından e, önceki bir aşamadan bahsediyoruz burada işte e, bu senin söylediğin hangi araçlarla müzakere edeceğiz meselesi yani işte biz e, kullandığımız temsil araçları aynı şekilde kullanmalı mıyız Yoksa aslında işte başka araçlar mı geliştirmeyiz meselesinde çok kritik bir aslında soru sorduruyor şu an içinde bulunduğumuz bu proje. Yani biz hala kendi bildiğimiz araçlarla bir iletişimi kurmaya çalıştığımız zaman işte bu biraz böyle aslında senin hakim olduğun dili e, oraya e, yerleştirmeye çalışıyor. Sanırım yani bu bütün işte senin az daha bahsettiğin meraklı kedi örneğinde ki onu ben de e, aynı şekilde düşünüyorum yani işte bu sürekli olarak bir sürecin aslında içerisinde olmak bu tasarımı böyle bir süreç olgusu olarak e, yerine getirmek ve işte o tasarım düşüncesi sürekli denemek üretmek ondan sonra işte fail olanları düzeltmek ondan sonra efendim ve sayın, se çalışanları belki daha iyi hale getirmek gibi böyle o hani tırnak içerisinde tasarım düşüncesinin içerisinde yer alan kavramları da e, daha zi, araçları da zenginleştirerek e, düşünmek lazım. E, biz de bu süreçte açıkçası bu araçları aslında bir anlamda keşfediyoruz, öğreniyoruz. Hangisinin çalıştığını işte mesela nasıl maket yaptığımız zaman öğrencilerle e, birlikte iletişim kurabildiğimiz gibi ya da nasıl çizimi yaptığımız zaman iletişim kurabildiğimiz gibi öğreniyoruz. Yani bu, burada tutayım yoksa yani gireriz o, <gülüyor> onun içerisinde orası bambaşka bir dünya. Ama yani bence derneğin buradaki e, süreçteki en böyle şeyi bütün bu araç dağarcığını o, ona dair elindeki kataloğu e, geliştirmek için bir fırsat oluyor bu projeler evet. hepsi. Ve, onların her, yani, ve şeyde fark ediyoruz yani hiçbiri aslında bir yerde çalıştığı gibi başka bir yerde çalışmıyor o esnekliği de kabul etmek ve ona ya her meseleyi kendi özünde o esneklikle yaklaşmak gerektiğini e, söyleyebilirim. Evet, galiba süremizin de sonuna geldik. Bugün Çamlıca'dan e, bildiriyor olduk tüm arka plan sesleriyle e, tekrardan e, açık mimarlığa yağmur yıldırma teşekkürlerimizle e, önümüzdeki ay yeni bir programda görüşmek dileğiyle.